Özür kültürü. İmam Ali dedi ki, insanların mazeretlerini kabul edin, onların kardeşliğini tadacaksınız, onları insanlarla buluşturacaksınız, kinleri yok olacaktır. Özür. Özür dileyen veya affedicinin sahip olduğu olumlu ruhu yansıtan yüksek ahlaki bir davranıştır. Özür, sevgi ve hoşgörü ruhunun hakim olduğu yeni bir sayfa açmak. Geçmişi tüm olumsuzluklarıyla aşmak için yapılan bir duyurudur. Bir özür, en aptal güzel bir hediyeye dönüştüren tatlı bir parfümdür. Özür dilemek, zayıf bir kişiliğe değil, tüm kötülük. Nefret ve kin takıntılarını yenebilen ve yerine başkalarına karşı sevgi, duygularını takdir eden ve onlarla birlikte hareket edebilen güçlü bir kişiliği işaret eden sağlıklı bir kültürdür. Onları üzüntü ve depresyon dünyasından sevinç ve mutluluk dünyasına... Evet, bu özür kültürüdür ve ustalık sanatına ihtiyacı vardır. Özür nedir? Özür şu, bir varsayılana, hataya, gecikmeye veya yanlış anlaşılmaya, kasıtlı veya kasıtsız olarak duyarlılığı ifade etmek. İlişkiyi yenilemek ve güçlendirmek için umut veren asil ve cömert bir davranış, bağlılık. Çünkü bizi ilişkiyi geliştirmek ve kendimizi geliştirmek için çalışmaya teşvik eder. Hoşgörünün anahtarı ve insan onurunu koruduğu için büyük bir sevgi ve barış kapısı. Kısaca üç ana noktadan oluşan bir sosyal iletişim becerisidir. Birincisi, sana olanlar için pişmanlık duymak. İkincisi, sorumluluk almak. Üçüncüsü, durumu düzeltme arzunuz var. Özür dilememe nedenleri özür dilemeyi zayıflık ya da yalnızca itibarın boşa harcanması ve azalmasıyla sonuçlanan bir davranış olarak görmek. Özür dilemenin faziletinden ve bunun en asil ahlaklardan biri olduğunu bilmemek. Kusurlu kişinin ilgisizliği bence özür gereksiz. Özür dilemeyi ihmal ederek başkalarının alışkanlıklarından ve çevreden etkilenmek. Başkalarını utandırma, azarlama, alay etme veya muhtemelen cezalandırma korkusu. Birçok hata ve tekrarı onlara alışmayı ve onlar için özür dilememeyi sağlar. Kendisine karşı hata yapan karşı tarafın durumunu hissetmemiş ve kendisinden özür dilememiştir. Özür dilemenin faydaları, kendimizi hor görmemizin ve pişmanlığımızın üstesinden gelmemize yardımcı olur. Kırdığımız kişilere saygıyı geri kazandırır ve onları öfkelerinden arındırır. Kapattığımız iletişim kapısını açar. Yaraları ve kırık kalpleri iyileştirir. Özür dilemek, kökenleri ve kuralları olan bir sanattır. Bunlardan en önemlileri şunlardır. Zamanlama unsuru ve iyi seçilmesi, özür düşüncesindeki ilk adımdır. İmam Ali'nin dediği gibi, her şey zamanına bağlıdır için, zulmü uğrayanlardan özür dilemek için uygun zamanı seçmek gerekir. Özür konusunu iyi düşünün. Özür dilemeden önce tarzını belirlemeye çalışın. Derin düşünmek, akılcı ve kabul edilebilir bir sunumun yolunu açar. İmam Ali dedi ki, bütün hareketlerinizi düşünürseniz, sonuçlarınız iyileşir. Uyuşmazlığın konusunu dikkatlice belirleyin, özellikle özür bir süre sonra geldiyse, unutarak kaçmamaya çalışın. Özrünüzde samimi duygularınızı ifade eden üstü kapalı ifadeler ve spontane işaretler benimseyin. Yanlış yaptığımız kişiden duygularını incitmemek için başkalarının önünde özür dilememeliyiz. Mazereti kabul et. Dini öğrettiler ve emirler, özür dileyenin kabulünü, affedilmesini ve hatalarını görmezden gelmesini, hatta mazereti yoksa mazeret aramaya teşvik eder. Müminlerin emiri Ali diyor ki, Kardeşinin özrünü kabul et, özrü yoksa ona da bir bahane bul, affedilebilir olun, bu kavgaları görmezden gelin, başkalarıyla mutlu yaşayın. Muz kültür ağından alıntıdır. Profesör. Radimensralasif. Al-Asif. Ses ayarı, i̇mam İslam Kütüphanesi.